Saflığın huku 5. ihtiyacım ortadan kaldırıldığında saklanıyorum ve açıkta konuşmuyorum ve hakkımla silmiyorum. Ne de boşluğa girmiyorum. Yüce Tanrı'nın anısı da dahil olmak üzere.